Asır ajans sunar. Zor bir devrim padişahı, Sultan II Abdülhamit. Babali'ye mi gideceksin? Bu telaş da kuzum nereye böyle pür heyecan? Nümayiş var da arkadaşlarla buluşacağız. E gel nereye gideceksen seni de bırakalım. E Beşiktaş tarafına gideceğim ama yolunuz uzar. Gel ya, gel bir iki laf ederiz. Harbiye'den dolma bahçeye arabacı. Babali'ye oradan geçeriz. Teşekkür ederim. Ne var ne yok? Bu neşe bu heyecan neden anlayamadım? Bilmiyor musun? Abdülaziz tahttan indirilecek. Millet mi indirecek Milletin temsilcileri Kim onları temsilci seçmiş hangi millet Vücut kendini yenilemeli azizim Eskinin kuralları bitmeli Yeni hücrelerle vücut kendini zaten yeniler Bu yapılan beyin tahribatıdır Korkarım ki yenilik adına bir gün felç olacaksınız O da mı Dolmabahçe sarayına askerler sarmış Ne oluyor acaba Onu sen daha iyi bilirsin çok ucuza gittiniz mi Arkadaşlarınızı birer mecidiyeye satın alanlar... ...bu işi başardı demek. Babali'ye gitmene gerek kalmadı. Şuraya baksana. Saray yağma ediliyor sanki. Ya devlet başa ya kuzgun leşe. Kuzgundan başka ne bekliyordunuz? Bu vebalden kolay kurtulamazsınız. Devletin geleceği için bir şeyler yapılmalıydı. Ama düşman hesabına değil. Şunu bilemediniz. Milli idealleri farklı olan devletlerin... ...sadece menfaatleri vardır... Dostlukları politikadır. Çirkin bir aldatmacadır. He, bunlar paşa dedenin incileri. Yalan mı? Eh. İş neticesiyle belli olur. Faturasını pek yakında öğreniriz. Haklısın diyemeyeceğim. Fakat bu gördüklerim hiç de hoş değil. Dur! Geri dönecekmişiz. Geçiş yasak diyorlar. Padişahımıza bir şey mi oldu? ...yüzüme bön bön bakacağına cevap versene. Fakat bu askerler Türkçe bilmiyor. Mektebi Harbiye kumandanı Süleyman Paşa... ...Suriye'den iki tabur asker getirtmiş. Onlar işte burada. Dönüyor muyuz beyim? Dönelim. Öğrenebildin mi olup biteni? Sultan Abdülaziz'i halletmişler. Tahttan indirmişler. Bu kadar mı? Medrese öğrencileri ne düşünüyor? Meşrutiyet ilan edilecekmiş. Çağdaş uygarlık yoluna girecekmişiz. Sıkıntılı söylüyorsun. İnanıyor musun bunlara? Neden ne söyledi? Dolmabahçe Sarayı'nda birçok değerli eşya yağma edilmiş. Dün yanılmamışsın. Bir milyon altına yakın mücevherde... ...beşinci Murad'ın sarrafı... ...Rum Hristaki'ye verilmiş... ...bariste satılıp bazı borçlar ödenecekmiş. Bu yağma ve kargaşa içinde borç ödeneceğini hiç sanmam. Zaman gösterir. Gerçekten Hristaki... ...bir daha Osmanlı Devleti'ne dönmemiş... ...ve devlet için... ...bir kuruş göndermemiş. Sultan Abdülaziz'in altınları ise... ...aldatıldığını iddia eden... ...birinci ordu birliklerine payı olarak dağıtılmış. Serasker Hüseyin Avni Paşa Fransız gazetecisine bu işi 68 kişiyle başardıklarını anlatmış. Kalanlar alet oldu mu demek istiyorsun? <gülüyor> Arifete tarif gerekmez. Zavallı talebeye ulum Ve zavallı askerler. Suriye'den getirilen birlikler padişahı korumak için sarayı kuşatmış biliyor musun? Oyuna mı gelmişler? Açık diyeyim. Ve bir büyük terbiyesizlik. Serasker Hüseyin Avni Paşa beşinci muradı sultan ilan etmeye götürürken faytondan bile inlemiş. Mithat Paşa, Sanimiyan. Çünkü öğrencileri istismar eden o. Nasıl da inanıyorsunuz? Sen şu dedenin etkisinden biraz kurtulsan iyi olacak. Yaşasın hürriyet. Vay beyinize, hürriyetmiş. Yani şimdi benim hür olmadığı mı mı söylüyorsun? Kendi fikirlerin değil bunu. Gerçek kimsenin malı değildir. Hakikat hakikattir. Herhangi birinin fikri olamaz. Söylediklerimin yanlış olduğunu söyleyebilir misin? Fakat deden... Dedem bu gerçeklerin yakınında. Hakikati görenden öğrenmek güzel değil mi? Abartıyorsun. Hı, göreceksin. Keşke biraz basiretli olabilsen. Sultan Abdülaziz tahttan indirilmeyi hazmedememiş. İntihar etmiş. Duruma hakim olanların resmi açıklaması bu. Bir defa hiçbir Müslüman aklını oynatmadıkça intihar etmez. Sonra intihar ettiği söylenen bir adam iki kolunun da bilek damarlarını nasıl kesebilir? Bu bir cinayettir. Bu cinayeti Hüseyin Avni Paşa tertip etti. Osmanlı Devleti'ni meydana getiren bütün Müslümanlar kanlı gözyaşı döküyor biliyor musun? Bu intihar iddiasına kimse inanmadı. Ben inandım mı sanki? Onu bilemem. Fakat unutma ki bir savaş devam ediyor. Ve savaş cephede değil. Ya da cephe... Devletimizin beyninde Sevinebilirsin Sultan Aziz'in kayınbiraderi Binbaşı Çerkes Hasan Hüseyin Avni Paşa ile birkaç kişiyi öldürmüş hiç, Hiçbir insanın ölmesi beni sevindirmez İnsanın dirilişinden yanıyor Ona gelince Daha ihanet ettiği gün ölmüştü zaten Şimdi cesedi çekilip gidiyor o kadar Fakat durum hiç iyi değil Neden? Sultan Murat aklını oynatmış. Bu da yeni değil. O düşmanla işbirliği ettiği gün oynatmıştı. Tam batılı olarak yetiştirildi. Ama son oldu. Ve amcasının yerine bir an önce tahta geçebilmek için çok çirkin ihtiras gösterdi. Yazık. Demek İngiltere bile adamlarını koruyamıyor. Milletine yabancılaşmakla kendini kurtaracağını zannediyordu. Mithat Paşa 2. ile anlaşmış. Meşrutiyet ilan etmeyi kabul etmiş. Eh, hayırlı olsun o halde. Tanzimatın hayrından sonra bakalım meşrutiyetin hayrı ne olacak? Meşrutiyete karşı mısın? Sen kimden yanasın kuzum? Laf oyunlarıyla beni köşeye sıkıştırmak mı istiyorsun? Mithat Paşa'ya ve aleti olduğu bütün şer güçlere karşıyım tamam mı? İyi olmaz mı yani? Bekle görürsün. Yenilik taraftarları Abdülhamit'e pek güvenmiyor. <Gülüyor> Yenilik taraftarlara? Zehir hiç teneke kupa içinde sunulmaz ki. Çağdaş bir insan değil. Hala Şark, Müslüman, Osmanlı, Türk gelenekleri içinde yaşıyor. Çağ ayak uyduramamış. Öyleyse işi çok zor. Zor bir devrim padişahı olacak. Yalnız şunu unutma. İkinci Abdülhamit devlet adamlarının hırsını, Hüseyin Avni'nin kaba zulmünü, Mithat Paşa'nın yabancı güçlere dayanan ihtirasını, mütercim Rüştü Paşa'nın maskara riyasını çok iyi bilir. Abdülhamit Efendi, ikinci Sultan Abdülhamit Han ünvanıyla Hakan Halife ilan edildi. 34 yaşını bitirmesine 19 gün vardı. Gençti, dinamikti, uyanıktı. 31 Ağustos 1876 günü Topkapı Sarayı avlusunda bir atları kabul etti. çeşitli devlet kurumlarını gezdi. Askerle beraber karavana gitti. Devlet adamlarını saraya çağırıp yemek verdi. Hepsinde güzel nutuklar söyledi. Camilere ansızın gidip halk arasında namaz kılardı. İyi eğitim görmüştü. Devletin başına gelen son olayları dikkatle izlemiş, hiçbir detayı gözden kaçırmadan olup biteni değerlendirmişti. İyi bir gözlemciydi. Şahsiyetinin merkezi din duygusundan ibaretti. Şeriat saygısı her şeyin üzerindeydi. ...Mercim Rüştü Paşa sadrazamlıktan istifa etmiş. Yerine de Mithat Paşa sadrazam olmuştur. Nereden bildi? <gülüyor> Olayların seyrinden. Bütün amacı bu değil miydi? Hürriyet günleri geliyor işte. Kanuni esası hazırmış. Sadece Mithat Paşa'nın kendisi için hürriyet. Buna başkalarının sevinmesine şaşıyorum. Fakat padişahımız gerçekte onu çok iyi tanıyor. Şöyle diyormuş... Kamuoyunun kendisine eğilimi ve güveni olması, durumun da olağanüstü tehlike ve nezaket taşıması üzerine Mithat Paşa'yı sadrazamlığa getirdi. Lakin Mithat Paşa bir ihtilalcidir. Hiçbir hükümdar ihtilal işine karışmış bir adama güven duymaz. Suna valisiyken Balkan kavimlerine de hürriyet verdi Mithat Paşa. Bulgar okullarında Bulgarca eğitim yapılmasını teşvik etti. Bayrağımız üzerine Hilal yanına sahip de koydurmak istediğini, bunu hürriyet adına yaptığını söyleyebilirsin. Fakat o zaman sana kim olduğunu sorarım. Sen kimsin arkadaş, hangi millettensin? Çok ağır konuşuyorsun. Oysa seni sevdiğimi biliyor. Biliyorum. Fakat senin bildiğinden emin değilim. Bu kargaşa ortamında tedbirli davranmanı tavsiye ederim. Siste eşyayı gerçek boyutlarıyla göremiyorsun. Sen görebiliyor musun? Hiç değilse o eşyayı gerçek boyutlarıyla tanıyanların bilgisine dayanıyorum. Fakat mitat kelimesi evcet hesabı ile devai devlet demektir. İnsan isterse nelerden anlamlar çıkarmaz ki? Ve Mithat Paşa sadrazam olunca ilk iş olarak kanuni esası ilan edilir. Daha sonra tersane konferansına da götürülen bu anayasa batılı devletlerin teminatı altına alınmak istenir. Mithat Paşa'nın akıl hocası Odyan Efendi Avrupa'da kamuoyu oluşturmak üzere İngiltere'ye gönderilir. Yeni Türk anayasası Türk'ün düşmanları tarafından korunacaktır. Yaşasın 19 Mart 1877 günü Dolmabahçe Sarayı'nın muayede salonunda ilk meclisi mebusan açılır. Ahmet Refik Paşa reis seçilir. Müzakereler başlar. İç düzük karara bağlanırken Hristiyan mebuslarından 16'sı, düzün kendi dillerinde yazılmasını teklif ederler. Aynı mecliste... 10 ayrı dilde... Iç düzük yazılması istenir. Birinci meşrutiyetin... ...Türk parlamentosunda... ...ana dilleri Türkçe olan milletvekilleri... ...yüzde kırkın üzerindeydiler. Fakat yüzde 50'yi ...bulamıyorlardı. Galiba meşrutiyet daha çok yabancılar hesabına işleyecek. Akıllanmaya başladığını söylesem alınır mısın? Gerçekler bazen insanı açı gelebilir... Fakat olsun konuş. Seni dinliyorum. Gel ikimiz de Sultan Hamid Efendimizi dinleyelim. Bak ilk meşrutiyeti nasıl değerlendiriyor? Yalnız unutma bu meşrutiyetle Osmanlı Devleti bölünecektir. Padişahımız ne diyor? Meşrutiyetin geleceği hakkında avusturya macaristan çok açık bir fikir verir kanaatindeyim. Habsburg hanedanının idaresinde birleşmiş olan çeşitli milletler... ...el birliğiyle çalışacakları yerde birbirlerinden ayrılmaya gayret ettiklerinden... avusturya macaristanın siyasi ve askeri itibarı temelden sarsın. Bizim Jön Türkler boş kuruntulara kapılmış mahluklardır. Bizde bir meşruti idare... Kanuni Esasinin ilanı demek, umumi bir mücadele ve halkı birbirine saldırtacak bir muharebe ilanı demektir. Bu hal, bütün Osmanlı İmparatorluğunu temelinden sarsacaktır. Ne gariptir ki İngilizler, bu nimeti Hindistan'a bahşetmek istemedikleri halde, bizim Jön Türklere karşı hiçbir yardımda kusur etmiyorlar. Her vasıtayı kullanıyorlar. Fakat şunu kabul et ki... ...padişahımız pinti bir insan. Meşrutiyetle pintiliğin ne ilgisi var? Yabancılara vatan toprağı... ...vermemeyi kastediyorsan kızarım sana. Yanlış anladın Böyle diyorlar da. Bunu kimin söylediği de çok önemli biliyor musun? Hiçbir düşman hasma hakkında... ...güzel şeyler söylemez. Söylese bile siyasettir. Teodor Kasab'ın Morya tercümesindeki... ...pinti Hamid, Sultan Hamid'miş. Şehzadeliği döneminde... ...har vurup harman savurup... ...Galata bankerlerine borçlanmadığı için mi? Şunu unutma sevgili dostum. Sultanımız nefsine hasis fakat vatanına cömerttir göreceksin. Borcu olmayanın onuru ipotek altına girmez. Saray masraflarını kısmasına ne dersin? Damat Mahmut Celalettin Paşa ile Maliye Nazırı Galip Paşa'ya şunu emretmiş. Saray masraflarını en basit teferruatına kadar inceleyiniz... ...ve son haddine kadar kısılması çarelerini arayınız. <Gülüyor> Aklı değil mi? Gelirin giderini karşılamazsa sen ne yaparsın? Yahudi altınlarının emrinden mi girersin? Beni dedemin ağzından konuşmakla suçluyorsun. Senin kimin ağzından konuştuğunu anlayamıyorum biliyor musun? Ne olur bu kadar uzaklaşma benden. Kendin ol lütfen. İnancında, düşüncende, yaşayışında kendin ol. Kendilerini büyük Fransız ihtilalinin liderlerine benzetenler... ...bir anda Osmanlı Devleti'ni Rusya karşısında savaşa sokuverdiler. Mithat Paşa medrese talebesiyle işsiz güçsüz takımına para dağıtarak... ...padişahın penceresi altında harp için işler yaptırdı. Yeni Osmanlı basını hak kundakçılığında paşadan aşağı kalmıyordu. Sükunet kaybolmuş... ...tekrar bir ihtilal havası oluşmuştu. Padişahın iradesi o kadar önemli değildi. Fakat İngiltere bu savaşta Osmanlı Devleti yanında yer alacağını bildirmiş. Niçin yer alsın? Bunda ne çıkar olabilir? Böyle bir taahhütle devletimizi savaş acıları içine düşürüp... ...sıkıntılarımızdan istifade etmeyi düşünüyordur. Bu savaşa karşı olmak... ...vatana ihanettir. Sultan Hamid Efendimiz'i mi suçlamak istiyorsun? Oysa bu işin vebalini de ona yükleyecekler. Ne güzel. Devlet adına yapılan iyi şeylerin faturası paşalara... ...hataların bedeli ise padişaha ödetilecek. Zevkli bir iş değil mi? Göreceksin. Perşembenin gelişi çarşambadan bellidir dostum. Artık bu iş yürümez. Bir yanda bağımsızlık peşinde koşanlar... ...diğer yanda azınlıklarla dolu bir meclis. Bu çılgınlıklar içinde... Hiç beklenmedik bir biçimde Mitat Paşa sadrazamlıktan azledilerek Osmanlı sınırları dışına sürülür. Bu işlem Mitat Paşa'nın hazırladığı Kanuni Esasi'nin 113. maddesine uygundur. Meclis-i Mebusan Mitat Paşa'nın sürülmesinden sonra İbrahim Etem Paşa'nın sadaretinde açıldı. Etem Paşa'ya yazık. Onu anlayamadınız. Gerçek kahraman ve gaye adamı vatan için saadet ve selamet bildiği yolda yalnız Allah'a ve milletine dayanır. Kurtarmaktan bahsettiği milletinin düşmanına sokulmaz. Düşmana kendisini sevdirmez, ajan gibi çalışmaz. Medrese öğrencileri senin gibi düşünmüyor. Yarın çetin bir gün olacak. Yine nümayiş yapılacak demek mi istiyorsun? Nasılsa meclis açıldı değil mi? Acele etmek lazım. Meclisin açılışından 24 saat sonra talebeyi i uyum harekete geçirilir. Sen katılmıyor musun? Korkuyorum. Şunların haline baksana. Bu beyaz sarıklı gençler ne istiyorlar? Şeriat. Şeriatı muhafaza edeceklermiş. İş büyüyecek desene. Baksana. Bazı müderrisler de katılmış kalabalığa. Şeyhülislam Hayrullah Efendi'nin adamları. Hayrullah meşerullah mı Allah bilir Baksana zaptiyeler de müdahale etmiyor Zaptiye Nazırı Ömer Fevzi Paşa'nın bir hesabı vardır Niçin hesabı olsun O da Mithat Paşa gibi bir vatansıver Ey vatan dikkat et Bu sevenlerinden ben korkuyorum Gerçek dostla düşmanı ayırt edemez olduk Vah bize Kenardan kalabalığı takip edelim mi Saraya gidiyorlar Edelim görelim bakalım ne isterlermiş Önderiniz kimdir ne istiyorsunuz Millet ...hükümet idaresinden memnun değil... ...şartlarını hünkara bildirmek istiyor... ...neymiş o şartlar? Mithat Paşa çağrılıp tekrar iş başına getirilsin... ...damat Mahmut Paşa azledilsin... İstanbul'dan uzaklaştırılsın... ...millet cebindeki son meteliye kadar fedakarlık etmiştir... ...buna rağmen askerin aylıklarını ödemeyen serasker... ...makamından atılsın... ...şuna baksana sen neler söylüyor... ...haksız mı? Bu dilekler yapılmazsa... Cuma hutbelerinde sultanın ismi anılmayacaktır Camileri büsbütün kapatabiliriz Çok tehlikeli bir tezgah bu Yavaş konuş Zat-ı Şahane Şikayetleri inceleyip İcab eden tedbiri alacaktır Şimdi Sükunetle dağılmanız irade olunuyor Artık dağılabiliriz arkadaşlar Gayemiz yerine gelmiştir Ne kadar uysal bir kitle Baksana herkes kuzu kuzu dağılıyor. Şuurlu insanlar. Hiç sanmıyorum. Bunların çoğu ne için toplandığını bile bilmiyor. Bazı arkadaşlarımız... vapu ile Akka kalesine sürüldü. Ve siz de padişahımızın zalimliğine karar verdiniz. Gönlünüzdeki kırıklık ve burukluk bakalım başınıza ne işler getirecek. Fakat akıllı olmanızı tavsiye ederim. Bir anda Osmanlı Devleti kendini 93 harbinin içinde bulur. Bazı paşalar ve meclisteki azınlıklar hızlı birer savaş tarihçisi kesilirler. Amaç yıkılışın eşiğine getirilmiş bir devlete son darbeyi vurmaktır. Esasen birçok azınlık Rusya'nın teşvik ve kışkırtması ile bağımsızlık peşindedir. Atatürk Hami soğukkanlıdır. İstemediğimi nihayet başıma sardılar. Artık daha fazla istememeye de yol kalmadı. İlahi takdir neyse o olur. Şu andan itibaren her şeyimizi fedaya ve şerefimizi korumaya hazır olmaktan başka çaremiz yoktur. Ancak Beynel-Milel durumun nezaketinden azami istifade etmesini de bilmeliyiz. Politika ve savaş. Pinerne ve Kar savunmaları muhteşem. Ama Rumeli Türklüğü perişan. Tuna boyundan... ...Sofya, Edirne ve İstanbul... ...istikametinde yollar muhacir dolu. 93 harbinin yerinden yurdumdan... ...ettiği insanlar. Meclis karma karışıkmış. Yavaş yavaş bazı gerçekleri anlamaya başladın galiba. Daha çok düşman unsurların... ...temsil edildiği bir meclis kapanmalıdır. Kapanmış zaten. 1 Şubat 1878 sabahı... ...Ahmet Refik Paşa... Meclisin süresiz tatil edildiğini bildirmiş. 93 Harbi'nde Rus ordularının İstanbul'a dayanması İngiltere'yi harekete geçirir. İstanbul'u almamak şartıyla Türklere ne yaparsan yap diyen İngiltere donanması ile gelir büyük ada önünde demir atar. 2. Abdülhamit bir danışma meclisi toplar. Harbi ben istemedim. Bir takım maceracı politikacılar istedi. Milleti de arkalarında sürüklediler. Malum oldum. Ne hale geldiğimiz ortada. Şimdi bütün dava İngiltere ile Rusya arasındaki rekabetten istifade etmektir. Ne düşünüyorsunuz? Sonunda devletin selameti, varlığı için İngiltere'nin Kıbrıs'ı üst olarak kullanmasına razı olundu. Ruslar Batum'dan çıktıkları gün İngilizler de Kıbrıs'ı iade edeceklerdi. Fakat bu arada Sultan II. Atülhamit Dolmabahçe Sarayı'ndan çıkıp Yıldız Sarayı'na çekilir. Yalnız bir yıldız gibi zifiri karanlıkta tek başına ülkesini aydınlatmaya çalışacaktır. Zordur işi. Düşmanı çok, dostu azdır. Gerçi dost olarak Allah yeter. Amen. Wow. Ah insanlar Seni anlamayıp gerdikten sonra Ümmetin halini bir bile bilsen Sen bırakıp bizi gittikten sonra Sen bırakıp bizi gittikten sonra karım ben ne ben şey insan bilmediğinin düşmanıdır yavrum gerçeği bütün açıklığıyla öğrenmeden karar verme kendine yazık edersin fakat siz evet ben edebiyatım değil edepsizliğim edebiyatçıların değil edepsizlerin düşmanıym. Sen diyorsun öyle olunca tabii ben de <gülüyor> şanslara <gülüyor> değil şansların yanlış tutumlarına karşı insan güzel bir varlık. Kendini bu kadar şirkinleştirmek kimsenin hakkı olamaz. Bana öyle anlatılmadı ama. Anlatan ben... kendine göre anlatıyor. Belki ben de kendime göre anlatıyorum. Edebiyata düşman olsam... ...Namık Kemal'e kesenden aylık vermem. Oğlunu da saray hizmetine almaz. Zora Ekrem ve Ebu Ziya Beylerin nazlarını çekmem. Abdülhak Hamit Bey'e verdiğim maaştan başka... ...ara sıra birikmiş borçlarını ödemem. Eğer de onlara düşman olsam... ...benim sokak ortalarımda edebiyatçı ve muharir öldürecek adamlarım yok değil. Evlat babaya isyan eder... ...fakat baba evladına düşman olamaz. Yeniliklere engel olur musunuz? <gülüyor> Öyle söylüyorlar Fakat şu yeniliği doğru dürüst tarif eden yok. Her vilayet, meşrekler, hastaneler, yollar, çeşmeler bunlar ...bunlar bu... görevi yaptıracağım Viyana'dan başka bir yerde eşi bulunmayan modern tıp fakültesine ne dersin? Mülkiye Mektebi, Hukuk Mektebi Sayıştan Beyoğlu Kadın Hastanesi Güzel Sanatlar Akademisi Yüksek Ticaret Mektebi Yüksek Mühendis Mektebi yatılı Kız <gülüyor> Bunlar devletimiz için birer hamle değil midir? Terkos suyunu İstanbul'a kim getirdi? Bunlar paşaların eseri. Padişah benim. Yetki benimdir. İstiklal diyorsunuz ve bütün bunları... buna rağmen başkaları yapıyor. Bu mümkün mü? Fakat şey... Üzme Sana yapmayı düşündüğüm şeyleri de anlatayım. Fakat ben genç bir öğrenci... Daha ya... iyi ya. Ben şimdiki zamanım sen geleceksin. Bursa'da bir ipekçilik mevkebi... Alkalı'da Ziraat ve Baykar Mektebi açılacak. Aşiret Mektebi'nde ince bir politika deneyeceğim. Daha birçok mektep düşünüyorum. Ülkeyi demir yolları ile öreceğim. Bursa, Yafa, Kudüs ve Ankara demir yolları pek yakında yapılacak. Bir taat fabrikası. Yine İstanbul için bir hava gazı fabrikası düşünüyorum. Parası hazır sayılır. Küçük da bir baraj lazım. Tüm bunları siz mi düşünüyorsunuz? Cenab-ı Hak bu görevi bana verdi. Bu Müslüman milleti zelil edemem. Bu bir emanettir ya. Ölümüm de hayatım da Allah'a aittir. Onun vereceği güçle bunlar olacak. Dahasını söyleyeyim mi? Tamam. Tamam. O da benim noksanlığımdır. Rabbim tam olması. Hakikati anlatabilmek bir hünertir. Bakalım Manastır Selanik, Şam-Horan, Eskişehir-Kütahya demiryolları kimin eseri olarak anlatılacak? Kalata Tupane Rıhtanı, Dolmabahçe Saat Kulesi, Beyrut Şam Demiryolu. Bunları arkadaşlarıma anlatacağım. Fakat yatağımdayım ben. Ne kadar net bir rüyaydı bu. Hay Allah. Ezan okuyor kalkmalıyım. Hayrola sabahın bu vaktinde ne oldu sana? Sorma. Sultanımızla görüştüm. Sultanımızla mı görüştün? Nerede? Ne zaman? Nasıl? Rüyamda. Fakat çok net. Rüya deyip geçme dostum. Birçok ilmi buluşta rüya ile ilgilidir. bir yolları yapılacak. Utanıyorum Kafam karışık. Aman Bir rüyanın da bu kadar ikisinde kalınmaz ki İngiltere'nin İstanbul sefiri Avusturya sefirine ne demiş biliyor musun Daha rüyamı anlatmadım e, Yorumlarında işe yarar zannediyorum Ne demiş Kendisinden dinleyelim İkimiz de İngiltere ve Avusturya'da Türkiye'nin korunmasını istiyoruz ...bu korunmada milletlerimiz hesabına... ...ciddi faydalar bulunuyor. Türkiye'nin türedi devletler... ...elinde parçalanmasını istemiyoruz. Fakat aramızda... ...metot farkı var. Siz bu işin Türklere yavaş yavaş... ...ve yumuşak muamele edilerek... ...meydana gelebileceğine inanıyorsunuz. Bizse Türkiye'nin yenileşmesi... ...ve düzelmesi için gerekirse... ...Türklere zor kullanmak... ...onları ıslahata zorlamak fikrindeyiz. Türkiye... Eski kafayı değiştirip yeni bir aleme dönmeyecek olursa mutlaka çökecek ve bölünecektir. Öbür tarafta Rusya Osmanlı Devleti'ni hasta adam olarak nitelemekte Balkan kavimlerini durmadan kışkırtmaktadır. Çok geçmeden hasta adamın Balkanlar, Tunus ve Mısır gibi huzurları kesilerek vücudundan ayrılır. İngiliz sefirinin dediklerini nereden öğrendi? Padişahımızın haber alma teşkilatı güçlüdür. Vatanseverlere karşı işletilen jurnal şebekesi. Vatanseverle gerçek hainleri hala tanımıyorsun. Sana bir şey söyleyeceğim. Vatanseverlerin arenası basın. 47 adet mevkuite yani gazete. 13'ü Türkçe, 1'i Arapça, 9'u Rumca, 9'u Ermenice, 3'ü Bulgarca, 2'si İbranice, 7'si Fransızca, 2'si İngilizce ve 1'i Almanca. Yani 4'te 1'i Türkçe, 4'te 3'ü başka dillerde. <gülüyor> Bu vatanseverler hangi vatanı seviyor dersin? Deodor Kasab'ın şirretliğini unutma. Ben onları kastetmedim. Peki Ziya Paşa ne yapıyor? Masonların beslediği Jön Türk tayfası kimin hizmetinde? Onlar Sultan Hamid'i değil... ...Osmanlı Devleti'ni yıkmak istiyorlar dostum. Haçlı dünyasının şark meselesini halletmek istiyorlar. Sultanabit bunları biliyor da niçin göz yumuyor? Neden gereğini yapmıyor? Kendini dağıtma. Gel cevabını kendisinden dinleyelim. Aşağı Göz yummak şöyle dursun Her an tetikte yaşadım yaşıyorum Bazı şeyleri önleyemiyorum Çünkü yalnız Onların arkasında Bütün düşman dünyası var Mizacım ve şartlarım Başka türlü olmama elberişli değil Dostlarım beni yumuşak başlı Olmakla Düşmanlarım ise zalim katlar olmakla Suçluyorlar Ben ne bir Yavuz Selim hanım ne de bu ülke Yavuz yönetimindeki Osmanlı ülkesi şu an. Birkaç kelle koparıvermek ya söylerken kolaydır. Yalnız her koparılan kelle insanın önünde bir uçurum açar. Bu uçurumu doldurabiliyorsan daha verebilirsin. Ve daha verdiklerin dediklerinden çıkmaz. Ama uçurumlar kapanmıyorsa hiçbir şey yapamazsın. Ben doğuştan merhametli bir insanım. Fakat devletin merhametle idare edilemeyeceğini de biliyorum. Ne yapıyorsam ancak yapabildiğimdir. Gerekeni yapıyorum. Faydalının peşinden koşuyorum, ahaliyi ezdirmemeye çalışıyorum. Boşuna kan dökülmesine her yerde karşı çıktım. Memleketim Jöntürklere gösterdiğim şefkatin değil, Jöntürklerin bağışlanmaz gafletinin kurbanıdır. Ermeni meselesini çok iyi takip etti. İşte tespitleri. Ermeni meselesi Ermeniler meselesi değildir. Rahat bir yürekle söyleyebilirim ki... ...Ermeni kavmi... Osmanlılığı en iyi benimsemiş, temsil etmiş bir kavimdir. Medeniyetimize hizmet etmişler, devletimizin bekasına çalışmışlardır. Ermenilerin bizden bir şikayetleri yoktur. Fakat Ruslar, Bulgaristan üzerindeki emellerine ulaşınca, Osmanlı İmparatorluğundan yeni bir parça parçalığa koparmak için Ermenileri parmaklarına doladılar. Gönderdikleri ajanlarla önce papazları, öğretmenleri ele geçirdiler. Sonra da Macera düşkünü bir grup hareketi başlattı. Hiçbir kavim bağlı bulunduğu ülke zayıflarsa rahat durmaz. Çok geçmeden Fransızlar, İngilizler de Ermeni meselesine sarıldılar. Rusya'nın içinde de Ermeniler vardı. İlk Ermeni komitesinin Paris'te kurulmuş olması her şeyi ortaya koyar. fitlenin başı dışarıdaydı. Yabancılar bu kadar mı karıştı yani işlerimize? Ah keşke bu kadarla kalsa. Bu bir savaştır dostum. Ülkeler, milletler, idealler arası savaşın farklı cephede devamıdır. Düşman her zaman düşmandır. Ermenilerin amacı Müslümanları kışkırtmak... ...üstlerine saldırtmak... ...sonra da dünyayı ayağa kaldırmak. Bundan sonra Avrupa devletleri işe karışacak... Ermeniler için bağımsızlık isteyeceklerdi. Papazlar, öğretmenler ve ajanlarla sürdürülen bu tahrik... ...önceleri pek itibar görmedi. Kurulan çeteler... ...yola getirmek için önce namuslu Ermenileri kestiler. Bunu yaparken... ...Türk kılığına girmeyi... ...sonra da Türkleri hedef göstermeyi ihmal etmediler. Ortalık verdi. Yabancı devletler hemen fırsat buldular... Akip kaybetmeden bir tahkikat heyeti kurulmalıdır. Buna öncülük etmek üzere hemen bir İngiliz askeri yatışısını olay yerine gönderiyorum. Bu bir asayiş meselesidir. iç meselemizdir. Ateşe göndermenize müsaade edemem. Çünkü bugünlerde buralarda bir İngiliz ateşesinin görülmesi... ...yatışmış toplumları yeniden birbirine düşürebilir. zat şahaniye soruyorum. Daha ne kadar Ermeni öldüreceksiniz Geçen gece saat 2'de Karadeniz'in o noktasında karaya yaklaşıp Ermenileri Tüklere karşı silahlandırmak için Silah ve cephane çıkaran İngiliz gemisinde Türk başına kaç silah bulunuyorsa o kadar öldüreceğiz Anlayamadım Öyleyse biraz düşünmenizi tavsiye ederim Bilmemeniz mümkün mü? Avrupa gazetelerinin... ...hakkınızda ne yazdığını biliyor musun? Biliyorum. Biliyorum. Durmadan yazıyorlar. Şahzıma da Kızıl Sultan diyorlar. Bunca kışkırtılan insan ne yazsın? Ben... ...Ermelilerin bağımsızlık sevdasına... ...kapılmalarına şaşmıyorum. Büyük devletlerin bunca desteği... ...insanı ümitlendirir, şımartabilir. Fakat... ...Avrupa'ya kaçıp... ...orada benim aleyhinde gazete çıkaran... ...bazı Jön Türklerin... Ermenil komitecileriyle işbirliği yapmalarına hatta onlardan para almalarına şaşıyorum. İşte vatanseverleri. Ben onları kastetmedim. Kimi kastedersen kastet. Unutma ki bazen gafletle hıyanet birdir. İş neticesiyle belli olur. Yahudi mi? Siyonizmin sinsi çürütme usulü yanında Ermeni metodu anarşist, açık ve cepheden toslama biçimindeydi. Batı hayranı ihtilacı Türkleri kolayca avladılar, tezyahlarına çektiler, kendi öz köklerine düşman ettiler. Sultan Atülhamid bunları değerlendirirken şöyle diyordu. Hayır. Bunca okumuş, düşünmüş, kendisini davasına vermiş vatan evlatlarının cibilliyetsiz çıkacağını kabul edemeydi. Sadece aldandılardı. Aldandılar ama cezalarını kendilerinden çok aldanmayan milyonlarca masum vatan evlatıcı. Hem öldüler hem vatandan oldular. Osmanlı Bankası'nı basmışlar Kim basmış Hava ne kadar da sıcak Sorumu işitmedi mi Bilmiyorum Hı, biliyorsun. Hakikati gizlemek çok çirkindir Ağustos güneşi bile seni kurtaramaz Komiteciler Failin kimliği olayın açıklanmasında çok önemlidir Ermeniler bastı değil mi Banka genel müdürüne bir liste verip Padişaha göndermişler İşi Avrupa'yı bulaştırmanın en güzel yolu Sonra ne olmuş Banka işgalde Genel müdür de Yıldız'daymış Rus sefareti baş tercümanı geldi. Hiçbir şeyden haberi yokmuş gibi duruyor. O her şeyden haberli. Hatta hadiseyi tertip edenlerin başındadır. Rüşbete de bayılır. Derhal anlayacağı dille konuşup gözünü doyurunuz. Ve komiteciler bankayı teslim etti. İngiliz kraliçesine mektup yazacağız. Hazırım hünkârım. Yaz. İngiliz milletiyle hükümdarının Ermeni meselesi hakkında yanlış bilgi edinmiş olmalarından şiddetle müteessirim. Hatta majestelerinin nutuklarında İngiliz kamuoyunu bulandırıcı noktalar bulunduğunu bildirmeme müsaadelerini rica ederim. Her yerde ve daima tecavüze uğrayan Müslümanlardır. Müslümanlar camilerinde namaz kılarken bile saldırıya uğramaktadır. Bütün Ermeniler Avrupalıların yardımıyla Martini tüfekleri, dinamitler ve bombalarla silahlı oldukları halde Müslümanlar modası geçmiş göhne silahlarla kendilerini korumaya çalışmaktadır. Bütün bu noktaları haşmet nazarlarınızda ihtiramla takdim ederim. Neticede Abdülhamid'i düşürmeye karar veren iddihat ve terakkiyi, Başlangıçta çocuk oyuncağı olarak tıbbi eller kurdu. 1889 yılı Mayıs ayının 21. günü. Makedonyalı İbrahim Temo, Arap kirli Abdullah Cevdet, Diyarbakırlı İshak Sükuti, Kafkasyalı Mehmet Reşit ve Bakülü Hüseyinzade Ali. Ayrıca Konyalı Hikmet Emin ve İsmail İbrahim isimli iki kurucu daha var. Cemiyetin ilk ismi, İttihat-ı Osmani yani Osmanlı Birliği. Sonra Ahmet Rıza ile bu cemiyet tam şer çehresini bulur. 21 Aralık 1896'da Cenevre'de İttihat ve Terakki görüşüne bağlı olarak Osmanlı İhtilal Fırkası kurulur. Ve Ermeni komitecilerle birlikte Abdülhamid'i devirme hazırlıklarına girişirler. Yıllar ne çabuk geçti. Fakat Abdülhamit hala padişah. Ne demek istiyorsun? Düşüremediler. Makedonya'da gerilla savaşı yapan Bulgar çetelerini... ...Rus generaller sevk ve idare etti. 1896'da Girit ayaklanması. Büyük devletlerin baskıları ve Girit gitti. Senin çok sevdiğin paşalarının aldığı borçlar karşılığında... ...ipotek olarak gitti. Bunca oyun karşısında başarıyla tutunmasını bildi. ...bu müthiş bir becerikliliktir. Sana rüyanda söyledikleri... ...hepsi fazlasıyla oldu. Darül Aceze, Mum Fabrikası... ...Afyon-Konya Demiryolu... ...İstanbul-Selanik Demiryolu... ...Ereğli'de Kömür Ocakları... ...ve Yunan Zaferi. Fakat Haçlı dünyası araya girerek... ...durumu Osmanlı aleyhine çevirmeyi başardı. İcaz Demiryolu... ...İslam Halifesinin eseri. İç ve dış düşmanları... ...birbirine düşürmeyi çok iyi başarmış... Fazla enerji tüketmeden tatlı sonuç almanın en güzel yol. Yabancı sermayeden istifadesine ne dersin? Hayran olduklarım unutulup gitti. Fakat eser ortada. Eser müessirine haykırıyor. Akıl hastanesi, Medine-i Münevvere'ye kadar uzanan telgraf attı. Hamidiye suyu, Haydarpaşa rıhtımı, maden arama mektebi. Şam'da tıbbiyeyi mülkiye, Haydarpaşa tıbbiyesi, dilsiz ve sağırlar mektebi. Bingaziye çekilen telgraf attığı, İstanbul'dan Köstence'ye kadar kablo döşenmesi, Aydarpaşa istasyonu, Avrupa'da görülen yenilikleri ülkemizde yaptırdı. Asker ve subay öyle şerefli oldu ki, bir kahvenin önünden bir binbaşı geçse, kahvede oturanlar ayağa kalkarak saygı gösteriyor. Seni çok seviyorum biliyor musun? Ne de? Biliyorsun, asker sivil, bütün millet birbirini seviyor. Fakat Haçlı dünyası. ...batılı şer güçlerin güdümündeki çeteler... ...hain her an ihanet içindedir. Ne oldu? Müthiş bir patlama. Yıldız tarafından geldi. Yer yerinden oynadı sanki. Ne oldu? Neydi? Ne taraftan geldi? Bomba galiba. Ne bombası? Tam da cuma namazı vakti. Tam camiden çıkarken. Cuma selamlığında bir şey olmasın mı? Cuma selamlığında bir şey mi olmuş? Kadişah Efendimiz'e bir şey yapmasınlar. Sultan Hamid Efendimiz'e kimse bir şey yapamaz. Onu Allah korur. Biraz sonra öğreniriz. Gidelim. Gidelim. Namaz bitti. Dualar edildi. Müslümanların halifesi Sultan Abdülhamit Han camiden çıkıyordu. Merdivene doğru derken Şeyh Usta'nın gördü Durdu selamlaştılar Ayaküstü biraz konuşuyorlardı Çok geçmedi saltanat arabası yakınındaki fayton patladı Camide ne cam ne pancur kaldı Parçalanmış bir sürü insan At ve araba Feci bir panik Boğuşma halinde bir kaçışma Ana baba günü Efendimizi görmeliydiniz Öyle sakindi ki Herkesin rengi uçmuş Yüzler sararmıştı Herkes korkulu gözlerle birbirine bakıyordu. Ne güzel konuştu ama. En büyük emelim... ...ahalinin rahat ve mesut olmasıdır. Bu uğurda gece gündüz nasıl çalışıldığını gayret gösterildiğini biliyorsunuz. Gayret ve iyi niyetimin mükafatı... ...şu olaydan Allah'ın muhafaza etmesiyle kurtulmamdır. Onun için... Cenab-ı Hakk'a şükür ve hamd eder. Üzüldüğüm bir şey varsa o da asker evlatlarından ve ahaliden bazılarının yaralanmaları ve ölmeleridir. Buna ilelebet de özledim. Tebam'ın hakkında göstermiş oldukları hissiyata bütün samimiyetimle memnuniyetimi beyan eyler, her türlü afetten korunmaları için dua eder. Sonra saray arabalarından birinin arabacı yerine verdi Şahlanan atların dizgin kollarını topladığı gibi dört nala saraya doğru uzaklaştı gitti. Birkaç yüz metrede de Avrupalı elçiler ve madamları vardı. Yaşa ya Belçikalı anarşist, Eduar Juriste beraber Ermeni tetişçilerin işi bu. Korkarım ki sultanımız bunları bile affeder. Gerçekten öyle oldu. Halife ve sultana korkunç suikasten başka bir sürü cana kıyan bu sefil canilerden hiçbiri sehpaya götürülmedi. Allah'a ve Resulüne iman eden, itaat eden zalim olamaz. Facia tekrar başladı. Bunları fırsat bilen Bulgaristan prensliği krallığını ilan ederek Osmanlı Devleti'nden ayrıldı. Avusturya Bosna Hersek'i ilhak etti. Yunanistan Girit'i aldı. Adana'da Ermeni ihtilali oldu. İttihatçılar Ermenilerin katliamına seyirci kaldılar. Yahudiler Siyonizmin bir adımı olarak Filistin'den toprak istemişlerdi. Kudüs'e karşılık Osmanlı Devleti'nin bütün borçlarını silmekten başka Sultan Abdülhamid'in şahsına da muazzam bir servet teklif ettiler. İşte cevap. Dünyanın bütün devletleri ayağıma gelse ...bütün hazinelerini kucağıma dökse... ...size Siyonistlik adına Kudüs'te bir parça bile yer vermem. Siyonistler Masonluk vasıtasıyla bu emellerine ulaşmanın her yolunu denediler... Artık bir şahsın bütün Osmanlı mülkünde söz sahibi olmasına kesinlikle son verilmeliydi. İddiat ve terakki cemiyeti genç subaylar arasında hızla yayılmış. Merkezi Selanik'te bulunan 3. ordunun genç subayları iddiatçılar tarafından aldatıldı. 7 Temmuz'da Şemsi Paşa Teğmen Atıf tarafından vuruldu. İkinci meşrutiyet kardeş kanı dökülmemesi için ilan edildi. Silah baskısı altında seçim yapıldı. 1908 yılı 17 Aralık'ta meclis açıldı. İddiatçılar padişaha rağmen duruma hakim oldular. Kumar asker üzerinde oynanıyordu. Gece karanlığı fitnenin her türlüsüne uygun bir zemin oldu. 31 Mart'ın gerekçesini iddiat ve terakki cemiyeti ile bu cemiyete dayanan hükümetin tecrübesizliği ve tedbirsizliği hazırladık. 31 Mart olayıyla Sultan Abdülhamid'in hiçbir alakasının olmadığı kesin olarak anlaşılmıştır. Bu olayı iddiaçların padişaha sadık birinci orduya güvenmeyerek Selanik'teki üçüncü ordudan getirdikleri avcı taburları çıkarmıştır. Yani iddiaçların bir tertibidir. Amaç Sultan'ı devirmek. İsteseydi Sultan Hamid bu olaydan istifade ederdi. Yalnız Taksim ve Taşkışla'daki eğitimli askerleriyle Selanik'ten gelen çapulcu alayını dağıtabilirdi. Merhameti... Ah merhameti... Müslüman kanı dökülmemesi için çok sıkı emir verdi. Bazı şeylerin kıymetini kaybetmeden anlayabilsek ne olur sanki? Hareket ordusu kumandanları hazineyi... ...asırlardır toplanan kıymetli yadigarları... ...zengin saray kitaplığını yağma ettiler. Padişahın altın arabası bile parçalanıp paylaşılmış. Hatırlar mısın? Sultan Abdülaziz tahttan indirilirken de saray yağma edilmişti. Değişen bir şey yok... Düşman her zaman düşman. Hain her an ihanet içinde. Meşgultiyet ilan edildi de ne oldu? Devletin borcu mu azaldı? Memleketin yolları, limanları, okulları mı çoğaldı? Kanunlar şimdi daha akıllıca, daha mantıklı mı düzenleniyor? Şahsiyet hakları evvelkinden daha çok mu sağlandı? Halk daha mı dört başı mamur? Mebus efendiler karlı ticaret yollarını bulmuşlar. Herkes kesesini doldurmaya bakıyormuş. Milleti düşünen kim? Doktor olmayan veya kullanmasını bilmeyen adamların elinde şifalı ilaç bile öldürücü zehir olur. Oluyor işte. Seni millet azletti. Hakkın rızasından sonra halkın rızası gelir. Halkın rızası yoksa orada meşruiyet yok demektir. Lakin hangi halkın rızası? Beni mahzun eden saltanattan uzaklaşmak değil, yapılan kabalıktır. Şeriata ve Mebusan Meclisi'nin kararına boyun eğiyorum. Vicdanın müsteriyim. Ancak 31 Mart'ta patlak veren olaylarla uzaktan yakından ilgim olmadı. ...bunun iyice bilinmesini isterim. Milletim... ...sebep olanları arayıp bulmalı... ...cezalandırmalı. Bu Osmanlı ülkesine yapılmış... ...büyük bir kötülüktür. Bunu mülkü merhaba görenlerden... ...Allah huzurunda şikayetçi. Ve apar topar... ...Selanik sürgünü. İstanbul'da kalmasından korkuluyor. Rıza Tevfik yıllar sonra... Ona bir şiir yazacak ve şöyle seslenecekti. Tarihler ismini andığı zaman sana hak verecek ey koca sultan. Bizdik utanmadan iftira atan asrın en siyasi padişahına. Divane sen değil meğer bizmişiz. Bir çürük iple hülya dizmişiz. Sade deli değil, edepsizmişiz. Tükürdük atalar kıblegahına. Sonra cinsi bozuk, ahlakı fena. Bir sürü türedi girdi meydana. Nereden çıktı bunca veledi zina? Yuh olsun bunların ham ervahına. Sultan Atülhamid Han son derece usta bir ince marangoz. Özel atelyesinde çeşitli marangozluk eserleri yaparak dinlenirdi. Saatçilik ve kimya ile demiş meşgul olurdu. Derin bir gönül hayatı vardı. Duası mahbul olurdu. Niceleri geldi geçti bu devrandan. Her gelen gitti. Hak ile batılın, iman ile küfürün çarpışması bitmedi. Fitne kıyamete kadar baki. Belki sadece araçlar değişti. Bir dönemde duyguların selinde sürüklenenler, akıl ve iman sahilinde kurtuluşa erdiler. Sultan II. Abdülhamit için çok şeyler söylendi. Duruma hakim olanlar istedikleri gibi anlattı onu. Gerçeğin giysilerini çalıp sırtına giyen yalan, meydanlardan unutup çekerken, hakikat çıplak utangaç kıyıda köşede kaldı. Altının kıymetini sarraf bilirmiş. Her şeyin gerçeğini de ancak Allah bilir. Bu kaset bir asır ajans yapımıdır.